dua için yakarıştaki güç ifadesi kullanılıyor. Bazen öyle içten söz işi dualar ediliyor. Fakat biz kalbimizde o ölçüde hissedemiyoruz. Yakarıştaki gücü nasıl keşfedebiliriz? Allah'ın Celle Celaluhu kendine müteveccihen yapılan her türlü tazarru ve niyaza bir teveccüh vardır da fakat kamil manada bir duanın dua olması ve nezdü üluhiyette kabul damgasını alabilmesi onun yürekten ve içten hakikaten kalbinin sesi olarak ortaya konmasına bağlıdır. İnna Allah layak ve kalbin la gin Allah lahi kendinde olmayan ve aynı zamanda lahi kendi keyfinde, kendi eğlencesinde, kendi heva ve hevesinde olan ağızdan çıkan duayı kabul buyurmaz deniyor. Aslında namaz da böyle bir duadır. Zaten salatın manası da dua demektir bildiğiniz gibi sarf kitaplarında as nedir yani? Salat Allah'tan rahmettir. Allah'ım salat et deyince Allah'ım merhamet et demektir. Meleklerden istiğfardır. İnnallâhü melaikete yusallûn ale'l-nebi. Onlar da demek mağfiret diliyorlar. Müminlerden de duadır yani. Namaz da odur. Namaz da bir duadır. Namaz böyle bir hüzuri kalple ya yani, hüzuri kalp, Türkçemizde çok kullanıyoruz da insan yaptığı işte kalbini yanına alması demektir ortaya koyduğu her davranış bir yönüyle kalbin bir tepkisi olmalıdır. Kalbe ait bir kısım duyguların dışa vurması olmalıdır. Onların pratik hayata dökülmesi demektir. Kalbi duyguların yaşanması demektir. Şimdi dualara ruh verecek de budur. İbadet-ü ruh verecek de budur. Namaza, oracı, hacca, zikata ruh verecek de budur esasen. Her şeyin kalbi olması onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْدُرْ اِلَا سُوَرِكُمْ وَلَاكِ يَنْدُرْ diyor. Hatta bazı rivayetlerde ve amalikum tabiri de var. Ameller de esas kalpten nebaan ettiğinden dolayı nümayan olduğundan dolayı o yönüyle yine kalbi amel sayılıyor. Allah sizin kalplerinize bakıyor, nevayanıza bakıyor. Yani Kalbinize meydana gelen şeylere bakıyor. Sizi onunla değerlendiriyor. Çok davranışınızda değil yani. Hz. Üstad meseleyi işaret ederken yani bir zerre amel batmanlarla hâris olmayana müreccahtır. Bu da kalbi amel demektir. Kalbin işin içinde olması demektir. Yani her meselede zorlamalıyız. Duyarak, düşünerek yani iyi konsantrasyonla bir kere namaza başta girerken yani niyet diyoruz. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi niyetin tarifinde hemen hemen ittifak vardır. Pastül kalp diyorlar yani kalbin Allah'ı maksudun bizzat olarak kabul edip ona teveccüh etmesi demektir. Bir manada sen maksussun, sen matlupsun, sen mabussun, sen mahbupsun diyerek ona yönelmek demektir. 17. sözde camiye, sermestim, cami aşk olan Mevlana cami, yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne güzel söylemiş diyor. Ondan sonra yeki ka yi iki hanı yeki, yeki cuy yeki bin yeki dan denilir. sonra nam sadak da eycami diyor. Evet doğru söyledin cami. Huvel matlu huvel maksud huvel mâbûd, huvel mâbûb. Şimdi kalp böyle bir kast anlayışı, böyle bir kast esprisi içinde Cenab-ı Hakk'a yönelmesi lazım. Bu avamca bir niyettir. Avamın niyeti budur. Yani o esnada kalbiniz Cenab-ı Hakk'a karşı kamilane, kulluğu eda etme adına mahsivadan tecerrüt mülahazasını içinizde böyle şekillendirme, böyle oluşturma demektir. Daha halisane, daha seviyeli bir niyet bütün mahsivayı silme demektir Bu esnada kendinizin de aradan çıkması demektir. Bu esnada siz değil de yani, abid değil, Mabut karşısında ibadetle mabut sadece, onun baş başa kalması. Siz de aradan çıkacaksınız. Yani o esnada aklınıza gelse ki işte bir kul burada niyet ediyor Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sana namaz kılıyorum deyince yine meselenin içine bir şeyi karıştırıyorsun. Sen Sen çıkacaksın, silineceksin. Öyle bir konsantrasyon herkese müyesser olmayabilir. Fakat zannediyorum hani 5 sene, 10 sene, 20 sene her defasında yüreğini çatlatırcasına sadece seni seni seni derse bir insan Allah bir gün lütfeder sen Mevla'yı dileyince Mevla seni dilemez mi? İsteyince istemez mi? elbette o bir seviye meselesi niyetin o bir seviye meselesi namaza nasıl girerseniz zannediyorum büyük ölçüde bu ilk defa uygun adım gibi bir şeydir yani adımınızı törele atmış olursunuz o namazın diğer rükünlerini de öyle götürürsünüz fakat namaza lahiyane ve lağviyane girdiğiniz zaman lahiyane demek de uygun. Girdiğiniz zaman da zannediyorum ilk adımı doğru atmamışsınız demektir. İlk basamağa doğru basmadığınızdan dolayı dünyevi ne kadar işiniz varsa bunu görürsünüz. Holdinginizle alakalı, ihracatınızla alakalı, ithalatınızla alakalı, değişik yerlerdeki inşaatlarınızla alakalı bir sürü projeler Ebu Hanife'nin bir şeyini burada arz edeyim mi? Bir esprili şekilde bir adam gelmiş demiş ki ya i̇mam, demiş, her şeyi biliyor diyorlar sana yani her şeyi bilirsin. Ben önemli bir eşyamı kaybettim nerede kaybettim bir türlü bulamıyorum onu demiş. Hazreti İmam demiş ki git abdest al sen iki rekat namaz kıl gel bana demiş. Gitmiş abdest almış namaza durmuş. Namaz hemen aklına gelmiş. çarşının falan yerinde falan yerine koymuştum. Sonra koşa koşa geliyor. Ya imam diyor sen bana namaz kıl dedin ama ben namaza dönünce aklıma geldi. İşte ben de onun için demiştim bize o meseleyi. Ne kadar malayaniyata, lahiyata lahiyata ait var, şey varsa hepsini getirir hatırınızı size namazın içinde. O ilk adımı atmak çok önemlidir. Onu bir de bir ahdu peyman mülazası atmak lazım. Allah'ım elimden gelen buydu. Ben bu ilk adımı bütün masiva sildim nazarından. Gitsin, yıkılsın, gitsin. Eğer onlar gitmeyecekse ben gitmeye müstakim demektir. Namaza bir öyle adım atmalı. Sonra da demeli ki ya bu bir vefadır ne ayet? Yani önce sen konsantre oldun bu mevzuya. Ayıp değil mi? Başka şeylere giriyorsun. Sen başka işlerin içinde zat-ülüyeti bu derece mülazaya alıyor musun? Rica ederim uykunun içine giriyor mu? Yemeğini yerken giriyor mu? Başka beşeri münasebetlerinde oluyor mu? Niçin Allah'ın işinin içine başka şeyleri karıştırıyorsun? senin omuzundaki o kiramen katibin de der bunu, hafızelerin de der, Allah'tan utan derler insana böyle hemen söz veriyorsun hemen namazın içinde sözünden dönüyorsun derler, bu önemlidir siz 3-5 sene böyle bir zorlayın Hz. Cüneyt diyor ki ben 60 yaşına doğru diyor esasen yani namaz nedir, şu nedir, bu nedir ancak kavrayabildim diyor siz 10 gecenizi Allah'a vermeden kalkıp böyle bir şeyden bahsediyorsanız bu çok büyük iddia olur Allah karşısında saygısızlık olur. Şimdi duada da namazda da bence esas insan biraz zorlaması lazım o mevzuda. Tamamen o işi bir kalbin ameli haline getirmesi lazım. Kalbin solukları haline getirmesi lazım. Bir müddet öyle zorlayınca zannediyorum tabiat haline gelir yani. Biraz deneyin bunu. Tabiatın yanlış müdahalelere, girdilere karşı tepkileri oluyor bunu iyi bilen bir insan gibi söylemiyorum yani. İyi bilen insanların hissiyatlarından naklederek söylüyorum. Yani böyle namaz hep böyle başlamış. Onu hep böyle götürmeye, başladığınız gibi götürmeye çalışmışsanız şayet bir yerde bir müdahale olunca işin içine yanlış bir şey girince siz çok ciddi vücudunuza, bütün benliğinize tepki verirsiniz ona. Elinizle böyle yaparsınız. Kafanızı sallarsınız. Çok ciddi tepki verirsiniz ona onu başlattığınız gibi götürmeye çalışırsınız. Fakat zorlamak lazım başta. Din, yaşana yaşana insanın tabiat haline gelir. Allame Hamdi yazır da esas dini anlatırken dini, onu diyanete bağlıyor. Diyanet dinin yaşanmasıdır. Yaşana yaşana tabiatınızın bir derinliği haline gelir. Yeme, içme, uyuma gibi bir his olur o sizde artık onu öyle yerine getirmeseniz, öyle eda etmezseniz, hep eksik eda etmiş gibi olur. Bu açıdan, dualarda da bence o hassasiyeti ortaya koymak lazım. Bu da ilki. Diğer bir meseleye gelince, bazı şeyleri içinizde duyulması gerektiği ölçüde derin duyma ayrı bir meseledir. Fakat onların hepsini aynı zamanda hislerinizle seslendirme ayrı bir meseledir. Gözyaşları katte kalpte duyulan hislerin şiiridir onlar. Onun bestesidir o. Ve herkese de müyesser değildir. Bazı katı tabiatlar, katı tipler vardır. Yani kıyamet kopsa bile onların gözünden iki damla yaş Dolayısıyla ille de yani bunun kalbinde bir şey yoktur demek doğru değil. Hakikaten ciddi hesapları vardır içinde. Sürekli kendi içinde kendiyle kavgalıdır. Belki her dakika kendiyle yüzleşmektedir o her dakika kendi yakasından tutarak onu hırpalamaktadır. Çok samimidir. Bir diğer mevzu da Cenab-ı Hakk'a tamamen gönüllülmüş aşıkı sadıklar vardır. Hiçbir hislerini fahşetmek istemezler. Allah'la aralarında öyle bir mahremiyet içinde yaşarlar ki bunlar gözyaşlarını onlar haram sayarlar. İradelerini aşarak gelen şeyler bile olsa Allah'ım ben istememiştim bunu. Neden bunu bana verdin? Ben istiyordum ki benim hislerim seninle benim aramda mahrem kalsın falan derler. Hani bir de böyle bir şey olabilir. Bir de sizin dediğiniz gibi yani biz içimizde bir şey hissetmiyoruz. Ama içimizde hakikaten bir muhasebe hissi hissediyorsak, ve onu daha derinleştirme peşindeysek, kendimizi sorguluyorsak, iyi bir yerde durmadığımızı, durmamız gerekli olan yerde olmadığımızı hatırlıyorsak, sık sık bu belki o halimize bir kefaret olabilir allah Alem ama insan hep mükemmele talip olmalı en birinci olma sevdası değil yani fakat birincilerin evsafını ihraz arzusu olmalı, iştiyakı olmalı mahsur yok mesela deseniz ki Allah'ım ne olur, baktına düştüm Canımı al benim. Fakat peygamberimizde bulunan sadakati bana lütfeyle. Emaneti bana lütfeyle. İsmeti bana lütfeyle. fetaneti bana lütfeyle. Kurbeti bana lütfeyle. Hiçbir mahsur yok bunda. Enbiya izamın evsaf-ı aliyesiyle beni serfiraz kıl. Ve bunun bir derinliği de şudur. Bir derinlik budur. Bir derinliği de şudur. Beni ne ile serfiraz kılarsan kıl beni insanların dünyada en aşağısı en bayası olarak bana göster bu da onun ayrı bir der bu iki şey varsa bir taraftan bu şiddetli öldüresiye iştiyak canımı al fakat senden uzak kılma beni kendi uzaklığımla mahvetme kendi yakınlığın nurlarıyla nurlandır diğeri de hiçbir şey yokmuş bomboş bir insan hissinden beni bir anı seyyale mahrum etme ben hiçbir şeyim bu hissem beni mahrum etme çok rahatlıkla bu mevzuda ondan başa her şeyi elinen tersiyle itmeye hazır olmalısın sana ne lütuf gönderirse göndersin Allah'ım ben seni istemiştim ama bunu gönderdin kendini hatırlatmaya mı mahtuf yani Demek ki benim buna ihtiyacım varmış, tam hatırlayamamışım falan demeli. Orada kendinle yüzleşmelisin. Önemli olan onun eltaf-ı nefsimize mal etmemek. Ona yakışıyor. Lütuf deyince ona yakışıyor. İhsan deyince ona yakışıyor. Kerem deyince ona yakışıyor. Rahmet deyince ona yakışıyor. Kimin nadine düşmüş? Şimdi ona yakışan şeyleri alıp kendimize yakıştırmaya kalkınca tıpkı bir kutsu hadisinde ifade buyurduğu gibi azamet, ridam öbürü de izarım bu mevzuda benimle kalkıp bunları paylaşmaya duranlar ben ona derdestidir cehenneme atarım tepe taklak diyor. O büyüklük ona aittir. Lütuflar ona aittir. İhsan ona aittir. Ve her şey ona çok yakışıyor. Kamil kulluk güzel diğerler güzel değil kamil kul olma yani böyle sana bir şey diyecekler dönüp bakacaksın efendim ne diyor şunu sen yaptın kölenin mülkü olmaz ki efendim ne diyor diyeceksin hep efendim ne diyor kapı aralığından hep efendim ne diyor belli kapı aralığı Kur'an ne diyorsa sünnet ne diyorsa usulü din ne diyorsa bellidir yani onun dediği şey efendim ne diyor kölenin hali odur ne bir pranga gibi boynumuzdan acısı çıkarıp atmamız ne tasma gibi ne de ayağımızdan bir fakr prangası bunu söküp atmamız mümkün değil biz hayatta kaldığımız sürece boynu tasmalı ayağı prangalı azat kabul etmeyen köleleriz ve Efendimiz'in muradı murattır. Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inâne sevke huda ve alt-tuka ve al-efafe ve al-ina. Rabbana alâ tuzîkulûbena ba'deyi fedeytenâ. Ve min ledunke rahmûnneke antel-u'ad. Ve sallallâhu alâ fînina al-Muhammedin ve alîb-i sohennem.